أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله ولا توفيقي ولا عتصامي ولا توكلي إلا على الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd fe inne ästaqa l-hadithi kitabullah Ve khair el-hedi hedi sallallahu aleyhi ve sellem Ve şarral umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesatin Bidah, Ve kulle bid'atin dalâleh Ve kulle dalâleh finnâr Cehalet özrü isimli kitabımızın değil mi? El-Uzru bil-Cehil Cehalet özrü isimli kitabımızın Üç bölümden oluşuyordu İkinci bölümünün ikinci konusuna geldik İkinci bölümü cehalet özrüne dair temel asıllardı Kitabın ikinci bölümü Cehalet özrüne dair temel asıllar konusu idi. Ve birinci konusu, ikinci bölümün birinci konusu tevhidin aslında cehaletin asla mazaret olmayacağı, cahilce tevhidi iptal eden kişinin bu yaptığının kendisi için bir özür teşkil etmeyeceğini ne yaptık anlattık ve dedik ki ve dedik ki Allah Subhanahu ve Teala insanları yeryüzüne Ancak ve ancak onu tevhid etsinler, onu birlesinler, ona ona ibadet etsinler. İbadette Allah'ı tevhid etsinler diye göndermiştir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yani illa liyuvahidûni, ancak beni birlemeleri için ben gönderdim diyor. İbadette Allah'ı birlemeleri için Allah subhane ve teala yeryüzüne insanlar ne yapmıştır arkadaşlar göndermiştir. Bu konuda cehalet yani kişi cahil tevhidi bozdu. Tevhidin aslını bozdu. Bu konuda cehalet kişi için bir mazeret değildir dedik. Çünkü yaratılış kayesini bozuyor. Yaratılış kayesini bozuyor. Allah Subhanahu ve teala onu... Yeryüzüne göndermiş Allah'ı tevhid etmesi için Allah'ı birlemesi için bu kişi cahillik perdesi altında cahillik perdesine cehalet perdesine sığınmış ben cahil olduğum için Allah'ı tevhid edemedim demiş ve Allah'a tevhid etmesi gereken esası bozmuş. Bu kimse için elbette bir cehaletin söz konusu cehaletin maziret olması nedir söz konusu değildir. Şimdi ikinci konumuz arkadaşlar Allah'a şirk koşan kimse yani müşrik bir kimse cehaleti sebebiyle müşrik olmaktan kurtulur mu? Adam Allah'a şirk koştu. Allah'a şirk koştu. Şirk nedir? Allah'a ait olanı Allah'tan alıp Allah'la beraber Allah'tan başkasına tahsis etmektir değil mi şirk? Yani Allah'a ait olan nedir? Sadece Allah işitebilir Dualara sadece Allah cevap verebilir Sen Tamam Allah dualarıma cevap verebilir çağırma cevap verebilir ama Benim velim de benim şeyhim de Veya şu zat da Benim dualarıma icabet eder Benim çağırma icabet eder Bana bir fayda sağlar veya benden Bir zararı kaldırabilir dersen Allah'la beraber bir ilah edinmiş olursun Ve bu yaptığın fiilin ismi şirktir Şayet sen Şayet sen Bu fiili cehaletini yaparsan senin üzerine müşrik ismi kalkar mı? Yani senin üzerinden. Arkadaşlar ne kadar garip değil mi? Cahillik gibi bir suç, müşriklik suçunu kaldırıyor. Aslında yani bunları anlatmaya bile gerek yok. Bir e, hatayı başka bir hatanın izale etmesi düşünebilir mi? Bir hatayı bir başka hatanın izale etmesi. Yani Hani özrü kabahatinden büyük denir ya, ben Allah'a şirk koşuyorum, Allah'ın huzuruna gidiyorum, ya Rabbi ben cahildim. Mazirete bakın, yani cahildim. Yani bunu yapamadım, beceremedim, ne bileyim, İkrah altındaydım, ne söylediğimi bilmiyordum. Bunlar belki olabilir. Ama Allah'a şirk koştun, sebep cahildir. Bunun özrü kabahatinden büyük diye buna derler yani. Cahil kalmasaydın. Allah subhanehu ve teala sana kitap indirdi. Kitabı beyan eden bir nebi gönderdi. Bir rasul gönderdi. İslam alimleri kitabı açıkladı. Sünneti açıkladı değil mi? Kitap apaçık bir şekilde senin önünde duruyor. Sen bu kitaba itibar etmemişsin. Bu kitabı alıp da hiç okuma gereği hissetmemişsin. Bu kitapta ne yazıyor diye hiç merak etmemişsin. Hiç merak etmemişsin. Bu Kur'an bana neyi anlatıyor? Allah'ın gö gönderdiği bu mektup bana neyi anlatıyor? Bunu hiç irdelememişsin, incelememişsin. Bunun haricinde dünyevi olarak ne varsa ona meyletmişsin. Allah'ın kitabına sırt dönmüşsün. Allah'a şirk koşmuşsun bunun sonucunda. Allah'ın huzuruna gidiyorsun. Ya Rabbi ben cahildim. Ben senin kitabına sırt çevirdim. Ben senin kitabına itibar etmedim. Ben senin kitabına teveccüh göstermedim. Beni affet. Subhanallah. Böyle bir şey olur mu? Arkadaşlar şirkin, şirkin yani Allah'la beraber bir başka ilah edinmenin Özrünün olmamasının sebebi yani cehaletin burada özür olmamasının sebebi şirkin bizzat tevhidi bozmasıdır. Yani yaratılış gayesine muhalif olmasıdır. Sen yaratılış gayesine muhalif bir halde bulun değil mi? Arkasından da ben cahildim de. Allah subhanehu ve teala innallâhe muhakkak ki Allah la yaghfiru asla bağışlamayacak. Asla bağışlamayacak kimi en müşrake bihi. ...Ona, şirk koşan, müşriklik yapan... ...asla ama asla bağışlamayacak. Sen shirk koşma... ...ve yagfiru mâdûne Zalik. ...limen yeşâ... ...bunun dışında ise... ...istediği kimse için, dilediği kimse için... ...bunun dışındaki günahları... ...ne, ne yapacak, bağışlayacak. ...ve men yüşrik billahi... ...kim Allah'a şirk koşarsa... fakat ifterâ ith men ...değil mi? Nisa suresi 48... Kim Allah'a şirk koşarsa şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir. İftira etmiş olur. Bakın Allah subhanehu ve teala şirki asla affetmeyeceğini, asla ama asla affetmeyeceğini söylüyor. Allah'a müşrik olan bir kimsenin kıyamet gününde affedilmesi gibi bir şey yoktur. Bir durum yoktur. Allah subhanehu ve teala kesinlikle bunu affetmeyeceğini söylüyor. Ve kendisine şirk koşanı فَقَدِفْتَرَا اِثْمَنْ عَظ۪يمًا Büyük bir günah işleyen kimse olarak isimlendiriyor. Ama bugün kendisini selefe nispet eden kimseler Allah'a şirk koşanı cehaleten mazur olarak isimlendiriyorlar. Bakın Allah subhane ve teala dikkat edin buraya. Kendisine şirk koşanı büyük bir günahla iftira eden olarak isimlendirirken bugünkü insanlar Cehaleti mazeret göre Büyük şirkte cehaleti mazeret göre Tamam insanlar Allah'a şirk koşur ama Bilmiyorlar onlar affedilir Onlar mazurludur Diyen insanlar ne yapıyorlar Ne yapıyorlar Onları Mazurlu özür sahibi kabul etmeye çalışıyorlar. Bir başka ayette Allah Subhanehu ve Teala ki bu da Nisa suresinin 116. ayeti aynı ifadelerle yaklaşır. İnnallâhe la yâgfiru eyyüşreki bihî ve yâgfiru mâdûne zâlik limen yeşâ ve meyüşrik billahi, fekad dalle dalâlen ba'îdâ Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını asla ama asla bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları ise dilediği kimseler için bağışlar. Bu ayette de Allah Subhanehu ve Teala fekad dalle dalâlen ba'îd Allah'a ortak koşan kimseyi derin bir sapıklıkta olan kimse olarak isimlendiriyor. Dikkat edin. 48. ayette "Faqad iftara ismen azima büyük bir günah ile Allah'a iftira eden kimse olarak isimlendiriliyor müşrik. Bu ayette ise "Faqad dalla dalalen baid" derin uzak bir sapıklık içinde isimlendiriliyor. Kim ki Allah'ın derin ve uzak sapıklık içinde isimlendirdiği kimseleri. Kim ki Allah'ın Büyük bir iftira ile günah işleyen, kimse olarak isimlendirdiği bu kimseleri cehaleten özürlüdür ve Müslüman olarak isimlendirirse vallahi o kimse de fakat balle dalalen be'iladır. Apaçık bir şekilde sapıklığa düşmüştür. Allah subhane ve teala müşrik olan kimseyi, kendisine şirk koşan kimseyi, Büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olarak isimlendirirken Allah Subhanahu ve teala kendisine şirk koşan kimseyi derin bir sapıklıkta olarak isimlendirirken sen tutar da bu adam cehaleten mazeretlidir özür sahibi dersen Allah'ın apaçık bir sapıklıkta dediği kimseye hayır açık bir sapıklıkta değil cahildir mazurludur dersen Allah'ın büyük bir günah işlemiş dediği kimseye, hayır büyük günah işledi ama cehaleten mazeretlidir dersen sen de vallahi fekad dalle dalalen baida olursun, apaçık, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüş olursun. Bir başka ayette Allah subhane ve teala, وَلَقَدْ عُحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Hem sana vahyettik hem de senden öncekinlere vahyettik. Demek ki Allah'ın bu vahyettiği sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahy edilen değilmiş. Aynı zamanda daha önceki peygamberlere de vahy edilmiş. Yani tarih boyunca tüm rasullere aynı esas vahy edilmiş. Aynı esas vahy edilmiş. Peki ne vahy edilmiş arkadaşlar? Ey Muhammed eğer sen Allah'a şirk koşarsan subhanallah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin veya daha önceki peygamberlere de vahy edildi ya Hazreti Musa'nın, Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in, Hazreti İsa'nın Allah'a şirk koşması muhtemel midir? Asla muhtemel değildir. "Lein eşrak" diyor. Ey Muhammed, sen şirk koşarsan. Bu esas. Bu esas. Daha önceki peygamberlere de vahyedildiği için ey İbrahim, sen şirk koşarsan. Ey Musa, sen şirk koşarsan. Ey isa sen şirk koşarsan ne olur la yahdakan amaluka bütün amellerin ama bütün amellerin senin boşa gider ve la tekunanna minel khasirin ve sen elbette apaçık bir şekilde hüsrana düşenlerden olursun diyor Allah Subhanahu ve Teala 39. sure olan Zümer suresinin 65. ayetinde değil mi arkadaşlar bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile Hazreti İbrahim bile, Hazreti Musa bile, Hazreti Hud bile, Hazreti Nuh bile, Hazreti Şuayb bile Allah'a şirk koşarsa bütün amelleri boşa gidecekse ve apaçık bir şekilde hüsrana uğrayacaklarsa ki bunun olması muhtemel bile değildir ama onlar bile böyleyse bugün Allah'a şirk koştukları halde bu şirk koşanları müşrik oldukları halde bu müşrikleri Cehaleten mazeretli ve Müslüman kabul eder. Bunlar cehaleten mazeretlidir. Müslümanlar Müslümandır. Amelleri boşa gitmeyecektir ve hüsranlara değillerdir diye isimlendiren insanlar bu cahil müşrikleri Resullerden de sanki daha üst seviyeye çıkarmış olurlar. Yani tamam Resul Allah'a şirk koşarsa ameli boşa gider. Hüsrana uğrar ama bizim günümüz tağutlarımız tağutlarımızın destekçileri, askerleri, polisleri veya bu tağutlara kendilerine adammış, onlara kul olmuş toplumumuz cahil olduğu için onların ameli boşa gitmez. Mazeretlidir. Onlar hüsrana uğramaz. Demek vallahi ve vallahi senin de amelini tamamen boşa götürür. Seni de apaçık bir şekilde hüsrana uğratır. Arkadaşlar Allah subhanehu ve teala'nın bu üç ayeti zahirdir. Apaçıktır. Üzerinde anlaşılmayan hiçbir nokta yoktur. Allah Subhanahu ve Teala ben bana şirk Koshan cahil safilerinden dememiş. Allah Subhanahu ve Teala ben bana şirk koşan büyük bir günah işlemiş olmaz dememiş. Allah Subhanahu ve Teala bana şirk koşan eğer bunu cehaleten yapıyorsa apaçık uzak derin bir sapıklıktadır dememiş. Allah Subhanahu ve Teala eğer bana şirk koşan bunu cehaleten yapıyorsa bütün amelleri boşa gitmez ve o hüsrana uğrayanlardan olmaz dememiş. Bilakis Allah subhane ve teala kim bana şirk koşarsa o apaçık bir sapıklığa, büyük bir günaha batmıştır. Bütün amelleri boşa gitmiştir ve o hüsrana uğramış olur der. Bu ayet umumdur arkadaşlar. Şayet birisi diyecekse ki Allah'a şirk koşan cehaleten Allah'a şirk koşarsa o fe gadifterâ itmen ağîma değildir. Allah'a şirk koşan bu kimse cehaleten bunu yaptığı için... Büyük bir günah işlememiştir. Apaçık bir sapıklık içinde değildir. Cehaleten yaptığı için amelleri boşa gitmemiştir. Ve hüsrana uğramamıştır diyecekse bu ayetleri taksis edecek güçte bir delil getirmesi gerekir. Delile istinad etmeyen bütün görüşler ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men amile amelen, leysa aleyhi emruna fe raddun Reddedilmiştir. Delile istinad etmeyen bütün görüşler ise ne olmuştur? Reddedilmiştir diyoruz. Aslında buraya kadar anlattıklarımız arkadaşlar buraya kadar anlattıklarımız konu konu hakkında yeterli. Yani üç ayetle kalbi mutmain olmayan Allah subhane ve teala'nın üç vahyiyle hala üç vahyine rağmen hala müşrik kimse mazeretlidir, özür sahibidir diyen bir insana artık anlatacak bir şeyimiz yoktur artık nedir anlatacak bir şey yoktur. Onlar sevâun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun mesabesindedir. Onları uyarsan da, uyarmasan da bir bir mesabesindedir. Allah Subhanahu ve Teala resulünü dahi ve diğer rasulleri dahi şirk koşarlarsa affetmeyeceğine göre affetmeyeceğini bildirmesine rağmen bizim tağutlarımız Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen hakimlerimiz, bunu cehaletin yaptıkları için mazeretlidir diyenlere, buna rağmen bunu diyenlere aslında bizim sözümüz yok. Ancak hücceti ikamesi olsun, Allah'ın katında onlara ve onların aldattığı, onların kandırdığı, peşlerinden giden, aynen ehli kitap gibi peşlerinden giden o zavallı insanlara hüccetimiz olsun diye konu hakkında başka deliller de sunacağız. Bu delillerden en önemlisi ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, yaşadığı dönemde yani Risaletten önce Mekkeli müşriklerin cahil olmalarına rağmen müşrik olarak isimlendirilmesidir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 39 yaşındayken, 38 sekiz yaşındayken, otuz yedi yaşındayken veya daha öncesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha çocukken yaşayan ve Allah'a şirk koşan insanlar Allah'a şirk koşan insanlar acaba bilerek kendilerine hüccet ikame edildi. Allah'ın dini anlatıldı. Yüz çevirerek Allah'a şirk mi koştular? Yoksa yoksa onlar da cehaleten Allah'a şirk mi koştular? Bu soruya cevap bulduğumuz zaman, bu soruya cevap bulduğumuz zaman bu konu hakkında en güçlü delimizi de ortaya koymuş oluruz değil mi? Bilindiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinden önce arkadaşlar insanlar açık bir şekilde Allah'a şirk koşuyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyerine dair yazılmış eserlere bakın. Müşriklerin Resulullah'ın risaletinden önce koyu bir cehalet içinde oldukları görülüyor. Onlar neredeyse İbrahim aleyhisselamın dinini ne yapmışlardı? Aynen günümüz toplumları gibi tamamen terk etmişlerdi. Aslında arkadaşlar... Şuna iyi dikkat edin, müşrik kavimler hep birbirine benzer. Bakın, müşrik kavimler bir, Allah'a iman eder. Allah'ın rububiyette tevhid ederler. Yani vardır, birdir, göklerin ilahıdır, yeryüzüne yağmur indirir, su çıkartır filan filan filan. Bunlara kabul ederler. Bütün müşrik toplumlar kendilerini bir rasule nispet ederler. Mesela Firavun'un kavmi ne diyordu? Daha önce Yusuf'tan sonra bir peygamber gelmeyecek diyordunuz diyor değil mi? Hazreti Yusuf'a iman ettiklerini iddia ediyorlardı. Mekkeli müşriklere bakın İbrahim aleyhisselama kendilerini nispet ediyorlardı. Yahudilere ehli kitaba bakın bir kısmı kendisine Hazreti Musa'ya bir kısmı kendisine Hazreti İsa'ya nispet ediyordu. Bütün müşrik toplumlar kendilerini bir rasule nisbet ederler nispetle de kalmazlar bununla da kalmazlar bütün müşrik toplumlar bu rasulün şeriatını hayatlarında uygulamaya çalışırlar mesela şahveliyullah dihlevi hüccetullahil baligada diyor ki arkadaşlar cahiliye döneminde yaşayan müşrikler Allahu Teala'nın gökleri yeri ve bunlar arasında bulunan şeyleri yaratmada büyük işleri idare etmede herhangi bir ortanın olmadığını inanıyorlardı kadere iman ederlerdi Allah'ın bütün olacakları olmadan önce takdir ettiğine inanırlardı. Allah Teala'nın kullarını dilediği şekilde yükümlü tuttuğuna inanırlardı. Allah'ın haram ve helal kıldığına inanırlardı ve hesap kullarını hesaba çekeceğine inanırlardı. Taharet yaparlardı. cünüplükten dolayı kusül getirirlerdi. Abdest almayı Mekkeli müşküler, Mecusiler ve Yahudiler bilirdi. Namaz kılarlardı. Ebu Zer değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmeden ve Müslüman olmadan önceden namaz kılıyordu. Yahudi, Mecusi ve Araplarca kılınan namaz saygı ifadesi eden, secde, dua ve zikir gibi fiillerden oluşuyordu. İtikafa çekilmeyi bilirlerdi. Mesela Hazreti Ömer değil mi? Ee, bir gece itikafta kalmaya adamıştı. Bir gece ne yapmıştı? hafta kalmaya adamıştı Daha sonra Müslüman olduğunda Resulullah'a gelerek ne yapması gerektiğini sormuştu. Yani her türlü ibadetleri bilirler. Birçok ibadetleri bilirler. Bakın müşrik toplumlarının genel hasleti budur. Bugün müşri, içinde yaşadığımız şu müşrik topluma baktığımız zaman diğer müşrik kavimlerden pek bir farkı yoktur. Allah'a iman eder, onun rububiyet tevhidine iman eder, kendisini bir Resul'e E, nispet eder o rasulün şeriatının büyük bir kısmını ne yapar? uygulamaya çalışır uygulamaya ne yapar? çalışır Bütün müşrik kavimlerde bu esastır. Ama bütün müşrik kavimler Allah'ı tevhid etmede yani ibadette Allah'a şirk koşarlar. Allah'a şirk koşarlar. Bakın Mekkeli müşrikler bir taraftan Allah'ı razı etme adına, Allah'a kulluklarını sunma adına amellerde bulunurken diğer taraftan da Allah'a şirk koşuyorlardı. Allah'a yakınlaşmak amacıyla Allah'tan başka mağbutlara ibadet ediyorlardı. Melekleri Allah'ın kızı olarak telakki ediyorlardı. Ee, ve buna benzer şirk koşuyorlardı. Ama ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir topluma ne zaman gönderildi? Ya ehl-el kitab Ey kitab ehli diyor Allah subhane ve teala Maide suresinin 19. ayetinde قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا Bizim peygamberimiz size geldi. يُبَيْيُّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرَّسُولُ مِنَ الرَّسُولُ Rasullerin arasının kesildiğinde fetra fetret döneminde Size gerçekleri açıklıyor. Size gerçekleri açıklıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman gelmiş arkadaşlar? Fetret döneminde. Ne demek burada fetret? Kopmak demektir. Yani İbn-i Cidret Taber diyor ki elçilerin, elçilerin arasının kesildiği dönemde. Geldi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçilerin arasının kesildiği dönemde gelmişti değil mi? Mesela Kurtubi ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçilerin arasının kesildiği, doğru yolun izlerinin kaybolduğu bir dönemde geldi. Üstelik diyor bu dönemde dinler bozulmuştu. Putlara, ateşe ve haça ibadet çoğalmıştı. Ve Allah kullarına bir nimet gönderecekti. O nimette neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdi. Çünkü ihtiyaç umumiydi. Fesat, tuyan ve cehalet jahalet, är det en källa som Kurtubi har değil mi? Kurtubi pardon, İbn Kesir tefsirinde. Ve hakeza Kurtubi de buna yakın ifadeler söylüyor. Şimdi bakın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kavme geldi. en bir kavme geldi? Babaları en bir som değil mi? en suresinde som du har en kula som du har babalar uyarılmamış. Böylece kendileri de gafil kalmış. Bir kavme geldi. Uyarıp korkutmak için geldi. Hakeza mesela secde suresinde e, kaçıncı ayetti? Üçüncü ayetti değil mi? Secde suresinin üçüncü ayetinde ne diyor? Yoksa onu Muhammed mi diyorlar? Em يَقُولُوا نَفْتَرَى bal är han huvudet från Gud och Gud är den som berättar bir att du ska veta ma de min nezir min fått från dig innan bir nezir bir till dem för att de ska få veta vad de ska göra. Låt dem inte göra det. Låt Allah'a şirk koşuyordu. Bununla beraber birçok ibadetleri yerine getiriyorlardı. Allah'a şirk koşmakla beraber birçok ibadetleri yerine getiriyorlardı. Arkasında bu insanlara bir peygamber de gönderilmemişti. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetret döneminde gelmişti. Fetret döneminde babaları uyarılmayan bir kavme geldi. Ataları, dedeleri uyarılmayan bir kavme geldi bir kavme geldi. Şimdi bu insanların cehaleti mazeretli midir değil midir? Bu insanlar bu kadar bir huyu sapıklık ve cehalet içinde olmasına rağmen nasıl bir cehalet? Mesela İbn-i Temi o dönemi şöyle vasf ediyor. Diyor ki Cenab-ı Hak yani Allah Subhanahu ve teala Resulullah'ı insanlığa pekambar olarak gönderdiği sıralarda nesli kesilmeye yüz tutulmuş, tutmuş bazı kitaplar hariç gerek Arap olan gerek Arap olmayan bütün yeryüzü halkı Allah'ın sevgisinden yoksun kalmış, gazabını hak etmiş durumdaydı. Onlar iki gruba ayırlıyorlardı. Bir grup bir kitaba bağlı olanlar, bağlandıklara bu kitapta önemli değişiklikler olmuştu diyor İbn-i Teymiye. Ya da yürürlükten tamamen kaldırılmıştı. Bir kısmı ise Arap olan ve olmayan hiçbir hidayet kaynağı yoktu. Tamamen ümmiydi. Kendi hoşlarına giden ve kendilerine yarar sağlayacaklarını zannettikleri nesnelerde ibadet ediyorlardı. İnsanlar koyu bir cehalet içindeydiler. O dönemlerin bilgi ve amel önünden en göze batan simaların amacı, rasullerin arta kalan e, miraslarını, kırıntılarını toplamaya çalışmaktı. Öyle bir kırıntı ki diyor i̇bn Teymiye, ne bir susuzu giderebilir, ne bir hastaya şifa verebilir, ne de ilahi bir bilginin yerini doldurabilir diyor Sırat-ı Mustafa isimli eserinde. Aynı dönemle ilgili i̇bn Kesir dinler bozulmuştu. Biraz önce okuduk. Putlara, ateşe ve haça ibadet çoğalmıştı. Puta ibadet çoğalmıştı. Yeryüzü halkı arasında din tamamen karışmıştı. Fesat, tuğyan ve cehalet bütünüyle beldelere ne yapmıştı? Yayılmıştı diyor i̇bn Kesir rahmetullah. Şimdi bu bilgiler ışığında şu soruların cevabını bulmamız gerekiyor. Acaba kendilerine en azından yakın bir peygamber veya bir uyarıcı gelmeye? Bu uyarıcının tebliğine muhatap olmayan, ellerinde sahih bilgi neredeyse hiç olmayan Mekke toplumu böyle bir cehalet içinde, böyle bir cehalet içinde, böyle bir cehalet içinde. Allah'a şirk koşuyor. Onların bu cehaletleri kendileri için bir mazeret midir değil midir? Bir mazeret midir değil midir? Yani onlar cehalete, İslam ümmeti tarafından mazeretli olarak görülmüş mü görülmemiş mi? Razi diyor ki arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kavminin müşrik olduğu hususunda alimler arasında hiçbir ihtilaf yoktur diyor Razi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kavminin müşrik olduğu hususunda alimler arasında hiçbir ihtilaf yoktur. Yine İmam Şafii diyor ki Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sayesinde onları kurtarmadan önce de ayrı ayrı iken de Bir arada olduklarında da onlar kafirdiler. Onları bir araya getiren en büyük şey Allah'ı inkar etmek ve Allah'ın izin vermediği şeyleri ortaya atmak idi. Allah onların dediklerine münezzehtir. Allah'tan başka ilah yoktur. Her şeyin Rabbi her şeyin yaratıcısı odur. Bunlardan yaşayanlar Allah'ın vasfettiği hal üzere yaşıyorlardı. Amel ve sözleriyle Allah'ın gazabının üzerlerine çekiyorlar ve ona isyanda ileri gidiyorlardı. Onlardan ölenler ise Allah'ın onların sözlerini ve amellerini vasflandırdığı gibi onun azabına uğruyorlardı. Bakın dikkat edin İmam Şafii Rahimullah Risale'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem, dünya hem dünyada müşrik olarak isimlendirildiğini hem de öldükten sonra öldükten sonra Azaba uğrayacaklarını söylüyor. Dikkat edin hiçbir peygamber gelmemiş. Yani en azından ataları bir peygamber görmemiş. Bundan dolayı da gafil kalmışlar. Yasin suresi ne diyor Ne diyor Allah subhanehu ve teala? Ee, bundan dolayı da yani kendilerine bir peygamber gönderilmemiş. Bundan dolayı da gafil kalmış insanlar. Bir taraftan Allah'a ibadet etmeye çalışıyorlar. Allah'ı biliyorlar. Diğer taraftan Allah'a şirk koşuyorlar. Ve büyük bir cehalet bataklığı içindeler. Yani günümüzle kıyas etmek kesinlikle ve kesinlikle mümkün dahi değil. Kesinlikle nedir? Mümkün dahi değil. Şimdi böyle bir kimsenin, böyle bir toplumun, böyle bir ee, kavmin cehaleten mazurlu olmadı İslam ümmeti arasında sabitse... O halde günümüzde Kur'an'ın apaçık olduğu, sünnetin apaçık olduğu, Kur'an ve sünneti beyan eden İslam alimlerinin, kavillerin apaçık olduğu bir günde cehaletin nasıl mazeretli olduğu iddia edilebilir ki değil mi? İslam ümmeti, İslam alimleri, bakın Mekkeli müşrikler diyoruz. Ve o dönemde cahiliye dönemi olarak isimleniyoruz. Yani cehalet var ve şirk var. Cehaletle şirk aslında birbirinden ayrılmaz iki vasıftır arkadaşlar. Yani cehaletle şirk nedir? Aslında birbirinden kesinlikle ayrılmaz iki temel vasıftır. Yani kişi zaten cahilse müşriktir. Cahil değildir. Allah'a şirk koşorsa bunun küfrü, bunun şirki inadidir. Muanittir bu, inatçı kafirdir. Tamam Yani her kafirin inatçı olması, her kafirin yalan, yalanlayan olması, her kafirin e, iradı yani yüz çeviren bir kafir olması, bir müşrik olması beklenmez. Kişi aynı zamanda cahil bir müşrik de olabilir. Seyyid Kutub ne diyor? Zaten cahil kaldıkları için Allah'a şirk koşuyorlar ya. Yani Allah'a şirk koşmalarının sebebi onların cahil kalması. Cahil olmazlar. Allah'a şirk koşmayacaklar belki. Belki hakkı bilseler, öğrenseler Allah'a şirk koşmayacaklar. Velhasıl kelam, buraya kadar anlattıklarımızı 2 delille daha şey yapacağız da izah edeceğiz. Buraya kadar anlattıklarımızı şöyle bir özetlersek, dedik ki başta başta şunu söyledik. Şirk, şirk tevhidin aslını bozduğu için, tevhidin aslını bozduğu için, yaratılış gayesini bozduğu için şirk de Ee, cehaletin mazeret olması kesinlikle düşünülemez bile. Çünkü tevhidin aslını bozuyor. Ve biz bir önceki konuda tevhidin aslında cehalet mazeret değil dedik. Tevhidin aslında cehalet mazeret değilse, tevhidin aslını bozan bir durum da elbette cehalet mazeret değildir dedik. Ve arkasından üç tane ayet okuduk değil mi? Nisa suresinden iki ayet, bir de Zümer suresinden bir ayet. Bu üç ayette Allah Subhanahu ve teala kendisine şirk koşanı apaçık bir sapıklıkta, Allah'a büyük bir iftira atan ve bütün ameli boşa gidip hüsrana uğrayan olarak isimlendirmiş. Şimdi Allah Subhanahu ve teala kendisine müşrik olanı, kendisine şirk koşanı böyle isimlendirirken Allah'tan korkan, zerre kadar takva doğusu olan bir insan nasıl çıkıp da tamam Allah böyle isimlendirmiş ama cehaleten şirk koşarsa bu isimler ondan kalkar diye biliyor. Kişinin bunu diyebilmesi için Allah'a şirk koşan kişi de, Tüm bu isimler, Allah'ın vermiş olduğu isimler ortadan kalkar diyebilmesi için mutlak surette bir delil getirmesi gerekir dedik. Ve arkasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kavminin müşrik olduğunu ve cahil olduklarını, cehaletin onlarda yaygın olduğunu, kendilerine bir peygamber gelmediğini, Resulullah'ın fetret döneminde yani peygamberlerin arasının kesildiği bir dönemde onlara gönderildiğini, onlara gönderildiğini, onların büyük koyu bir cehalet içinde Allah'a şirk koştuklarını ama buna rağmen cahil olmalarına rağmen Allah'ın onların bu cehaletini asla mazeret kabul etmediğini, onların ölenlerinin cehenneme düştüklerini, dünyada yaşayanların ise zahiri anlamda müşrik olarak isimlendirildikleri ne yaptık söyledik. Buraya kadar anlattığımız noktada. Şimdi bundan sonra iki delil daha getireceğiz inşallah. Bu delillerden ilk arkadaşlar İbnü Cüdean hadis olarak bildiğimiz İbnü Cüdean olarak hadis olarak bildiğimiz Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayet. Hazreti Ayşe diyor ki, eee, ya Resulullah. Ben Resulullah'a dedim ki, İbnü Cüdean ken cahiliye. İbnü Cüdean cahiliyede yaşayan neydi? Bir adamdı. İbnü Cüdean ken cahiliyede yaşayan bir adamdı. Ne yapardı bu adam? Kâne fil cahiliye. Cahiliyede yaşıyordu. Yesul rahim ve yud'imul miskiyin. Sıla-i Rahim'de bulunurdu. İnsanları doyururdu. Yani faydalı, güzel işleri vardı. Arkadaşlar, İbnü Cüden hakkında Hazreti Ayşe'nin akrabası olduğu söyleniyor. Çok iyilik yapan biriymiş. Fakirleri doyurur, akrabaları ziyaret edermiş. Ee, çok güzel hasletleri olduğu, hayırlı amellerin olduğu söylenir. Rivayetlerde yani Birçok hayırlı amellerin olduğu söylenir. Böyle hayırlı amellerde bulunan bir adam. Böyle hayırlı amellerde bulunan bir adam. Aynı zamanda ne zaman yaşıyor? Cahiliye de var. Tamam. Kenefil cahiliye diyor. Cahiliye de yaşıyordu. Cehaletin hakim olduğu bir ortamda yaşıyordu. Yani cahiliye de yaşadığı için cahillikle bu adamın nedir? Sanki bir vasfıdır. Sanki nedir? Bir vasfıdır değil mi? Cahillikle bu adamın sanki nedir? Bir vasfıdır. Şimdi bu adam, bu adam, Bir taraftan cahiliyede yaşıyor. Bir taraftan kendisine bir rasul gönderilmemiş. Kendisine bir rasul gönderilmemiş. Bir taraftan fetret döneminde yaşanmış. Uyarılmadığı için gafil kalmış. Ama bununla birlikte çok faydalı işlerde, hayırlı işlerde bulunan bir adam. Fehel zelike. Bir başka rivayette zelike. Veya bir başka nüshada. Müslüm'de geçen bir hadis bu iman babında. Fehel zelike. nafiu, uh. Bu adam... Bu yaptıklarından dolayı bir menfaat görecek mi? Faydalanacak mı? Cahiliyede yaşayan, cahiliyede yaşayan bu adam, cahiliyede yaşamasına rağmen hayırlı fiillerde bulunan bu adam bir fayda görenecek mi? Görecek mi? Resulullah şimdi bu soruyu şeye sorsak, günümüz selefilerine sorsak ya da daha doğrusu kendisini selefi olarak isimlendiren, aslen telefi olan kimselere sorsak e tabii ki adam faydasını görmez mi efendim adam cahil ne bilsin bilmiyordu hem kendisine hüccet ikame edilmedi hem hüccet kendisine ulaşmadı hücceti belki anlamadı bunu tekfir edemeyiz tekfirin ne faydası var belki adam bir tevil üzere hareket ediyordu gibi kırk bin tane kırk bin tane ne getirirler mazeret getirirler ama ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmetul rak gönderilen Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kale dedi ki la yanfa'u la hayır hayır ona hiçbir faydası yoktur bu yaptığının bu yaptıkların ona hiçbir faydası yoktur innahu lem yaqul yawmen o bir gün dahi rabbirfirli hatiyati yawmiddin rabbim benim din gününde günahlarımı bağışla demedi ki benim din gününde bağışla e, demedi ki yani bu ne demek İmam Nevevi diyor O ahiret gününe inanan bir insan değildi. Adam ahiret gününü nereden bilsin ki? Kendisine bir peygamber gelmemiş. Kendisine bir peygamber gelmemiş. Kendisine bir rasul gelmemiş. Hüccet kendisine ikam edilmemiş. Bunu öğrenmek için ulaşacağı bir kitap yok. Ulaşsa kitap zaten yanlış. Emni Teymiye diyor ya, Ne bir susuzun, susuzun susuzluğunu giderebilir, ne bir açlık açlığını giderebilir, ne bir hastaya şifa verebilir o günkü kaynaklar. Adamın belki de buna ulaşabileceği hiçbir şey yok ama adam tevhidin aslını bozarak Allah'a şirk koşmuş. Ve ahiret gününe iman etmemiş. Bundan dolayı La ona hiçbir fayda yoktur. Bugün siz böyle kimselere bunların bu yaptıklarının hiçbir faydası yoktur dediğiniz zaman sizin isminiz harici, sizin isminiz tekfirci oluyor. Siz insanları tekfir ediyorsunuz. Siz insanlara kafir diyorsunuz. Nasıl faydası olmaz? Adam cahil, iyiliklerde bulunuyor, camiye gidiyor, geliyor, beş vakit namaz kılıyor, tesbih çekiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Daha birçok faydalı amelleri var. Siz bu insan nasıl tekfir edebilirsiniz derler. Bunu diyenler de kendisini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyduğunu iddia ederler, İddia edenlerdir. Yani cahiller böyle bir iddiada bulunsa neyse de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine uyduğunu, kendisinin selefi olduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin her şeyden önce olduğunu iddia eden insanlar böyle kimselerin bu amelleriyle faydalanacağını söylerler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yenfa'u, la yenfa'u, yenf onun bu yaptıklarının kendisine hiçbir faydası yoktur diyor. Bakınız İmam Nevevi bu hadise eddeli ala en men mat ala'l kufri la yanfa'uhu amel. Ona hiçbir ameli fayda vermeyecektir. Kim küfür üzere ölen kimseye hiçbir ameli ona fayda vermeyecektir diyor. Adam madem küfür üzere öldü, madem tevhidini bozdu, madem İslam'ını bozdu o kimse fil dunya ve fil ahireh för dödena och filakra, bundan, bir faydasını görmeyecektir. Dünyada kendisine Müslüman olarak isimlendirilmeyecek. Müslüman olarak isimlendirilmeyecek. Müslümanlara uygulanan hükümler kendisine verilmeyecek. Kıyamet gününde de Müslümanların ağırlandığı şekilde o ağırlanmayacak. Ancak verkligheten, müşriklerin, mücrimlerin ağırlandığı gibi ağırlanacak. Yine İmam Nevevi bu hadiste i verkligheten, i yef'aluhu i verkligheten, ve it'am e, ve buna benzer kim sılayı rahimde bulunur, e, taam yedirir veya iyiliklerde bulunursa <gülüyor> la yenfehu fil ahirah. Li kawnih kafiren. Kafir olduğu için ahirette hiçbir faydasını göremeyecek diyor. Bu hadis, bu hadis arkadaşlar bizim şu açından delilimiz cahilin. Dür karşısına bak. Kan fil cahiliye. Cahiliye de yaşayan bir insandı. Cahilin biz o döneminde vasıflarla biraz önce dersimizde saydık değil mi? Cehaletin tamamen hakim olduğu bir dönemde yaşayan o insan, bir kitap bulamayan, bir bilgi kaynağına ulaşamayan o insan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından mazeret sahibi kabul edilmedi. Mesela İmam Taberi bu hadisi nerede getiriyor biliyor musunuz? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرَيْرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرَّيْرَهُ Bu hadisi delil getiriyor ve diyor ki kafir olarak ölen kimse yapmış olduğu hayır amellerin kıyamet gününde hiçbir şekilde faydalanamayacaktır diyor. Bakın İmam Taberi bu hadisi tefsirinde ne yapmış delil getirmiş. Ve hakeza mesela kurtubi abu Hayyan şan bu hadisi delil getiriyorlar ve diyorlar ki İbni Cüdhan kafir olarak ölmüştür ve hiçbir faydasını görmeyecektir. Bakın tüm bu alimler demediler ki ya İbni Cüdhan cahiliyede yaşadı. Adam bilmiyordu, cahildi. Ona hüccet ikame edilmedi. Hüccet ikame edilse bile fehmi hüccet şartı. Bunu da yeni uydurdular. Hücceti anlama şartı gerçekleşmedi. Adam belki tevilü vardı veya veya veya demediler. Ne dediler? Tamam mı? İmam Nevevi hadisin şerhinde, İmam Taberi tefsirinde, İmam Kurtubî tefsirinde, Abu Hayyan tefsirinde, Shankatî tefsirindeki daha çok bir çok âlim İbnülCüdan'ın kâfir olarak öldüğü için hiçbir şekilde bu yaptığı amellerinden faydalanamayacağını cahil olsa bile kâfir olarak isimlendirilmesinin mümkün olacağı hadiste açıkça geçiyor. Bir, boş, bir başka nokta, bir başka delilimiz.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 Benim babam da, senin baban da nerededir? Cehennemdedir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O adamın babası da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in babası da cahiliyede, cehaletin hakim olduğu bir yerde yaşıyordu. Cahilliğin hakim olduğu bir yerde yaşıyordu. Cehaletlerini giderme imkanı belki de hiç yoktu ama onlar tevhidi iptal ettikleri için, Allah'a şirk koştukları için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günümüz irca ehli gibi, Onlar mazeretlidir. Onlar cehaleten özür sahibidir. Çünkü onlar cahiliyede yaşadı. Kendilerine de bir peygamber gelmedi. Kitaplarda yoktu. Hadiste yoktu. Alim kabulde yoktu. Onların elinde hiçbir şey yoktu. Biz onları mazeret sahibi görelim demedi. İnne ebi ve ebake finnar dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Nevevi diyor ki en men mate alel kufri fe ve finnar. Kim küfür üzere ölürse onlardadır. O ateştedir. Hiçbir şefaatçinin şefaati ona ulaşmayacaktır. En yakınlara en yakınlara en yakınlara Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dahi akraba olması en yakınlara yakın olması ona bir fayda ne yapmayacaktır jag diyor İmam Nevevi ta? Så har Imam Næbawi. Men han har sagt, killar, att även om ibadet edenlerin är e, i helvetet, att han har hört att han har hört att han Bu sebeple bu kimselerin kendilerine davet ulaşmadığı için sorumlu tutulamayacak kimselerden olmadığını belirtiyor İmam Nevevi El Minhaj isimli Sahih Müslim şeridinde. Bakın dikkat edin, dikkat edin. Bir peygamberin gelmesi şarttır demiyor İmam Nevevi. Bir peygamberin gelmesi şarttır demiyor. Hz. İbrahim'i veya diğer peygamberlerin tebliğleri onlara ulaşmıştır. Onlar bir şekilde bu tebliğe ulaşma, bu tebliği elde etme, bu tebliğle hareket etme imkanları vardır. Bu imkana rağmen onlar hakkı aramaya aramamıştır. Hakkı bulmamışlardır ki biraz sonra e, konuya dair Şeyh Abu Muhammed'in değerlendirmelerinde de hakkı bulanları anlatacağız, anlatacağız. Onlar hakkı bulma. Gibi bir faaliyet içinde olmadılar. Ve Allah'a büyük şirkle ve şirk koşarak tevhidin aslını bozdular. Bundan dolayı kendileri cehaleten asla mazeretli kabul edilmedi diyor. Konumuz bitti burada arkadaşlar. Konumuz bitti. Ben konuyu özetleyeceğim. Arkasından Şeyh Ebu Muhammed'in Muhammed el Muhammed Maktisinin konuyla ilgili değerlendirmelerini size aktaracağım inşallah. Ben özetleyeyim konuyu şu şekilde. Ne anlattık? Kısa şekilde özetleyeyim. Dedik ki şirk Tevhidin aslını bozduğu için, yaratılış gayesini bozduğu için kesinlikle ve kesinlikle bir mazereti yoktur. Arkadaşlar şirkin tek bir mazereti vardır o da ikrahtır. O da belirli şartlar dahilindeki ikrahtır. Bunun halinde şirkin hiçbir mazereti yoktur. Allah'a büyük şirkin ikrah dışında çünkü Allah subhanahu ve teala açık bir şekilde kim Allah'a e, inkar ederse Zorlanan hariç diyor bak zorlanan hariç. Kalbi mutmain olduğu halde zorlanan hariç diyor. Allah subhanehu ve teala ikrah altında mükrehi istisna tutmuştur. Bunun haricinde Allah subhanehu ve teala hiç kimseyi istisna tutmamıştır büyük şirkte. Yani kişi Allah'a ibadeti bozarsa bu kimse kesinlikle dünyada ve ahirette müşrik muamelesi görecektir. Velhasıl kelam dedik ki. Allah subhanahu ve Teala 3 ayetinde och koşanı har söylemiştir. Allah subhanahu ve Teala ne yapmıştır? 3 ayette kendisine där, koşanı asla har söylemiştir. Ve kendisine där, koşanı de har en av de där, och de har en av de där, och de har en av de där, Velet, veletekunenne minelhasirin ve hüsrana uğrayanlardan olacak şeklinde Allah subhanehu teala isimlendirmiştir. Kim ki Allah'ın bu isimlendirmesine itibar etmezse, Kim ki ama cahil bu isimlendirmeleri hak etmez, cahile böyle isimler verilemez derse, Allah'ın üzerine söz söylediği için, Allah'ın sözünün üzerine söz söylediği için, Allah'la beraber söz söylemeye kalktığı için o kimse de ''Fekadiftera ismen azima'' büyük bir şüphesine, büyük bir günah ile Allah'a iftira etmiş onur dedik. Ve arkasından cahiliye dönemini anlattık değil mi? Cahiliye döneminde insanlar koyu bir karanlık cehaletin, karanlık bir cehaletin içinde idiler. O dönemde insanların ulaşabilecekleri bilgi neredeyse yok denecek kadar azdı. Bir bilgiye ulaşsalar bu bilgi onların ne susuzluğunu giderebiliyordu, ne açlığını giderebiliyordu, ne de onların hastalığına şifa olabilecek bir bilgiydi. Ama Buna rağmen böylesi bir dönemde Allah'a şirk koşarak tevhidin aslını bozanlar müşrik olarak isimlendirildi. İslam ümmeti arasında bu konuda hiçbir ama hiçbir ihtilaf yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetret döneminde gelmesine rağmen delil mayde 19. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babaları uyarılmayan bir kavme elçi gönderilmesine rağmen delil secde 3, Yasin 6 İşte böyle bir dönemde kendisine elçi gelmeyen fetret Döneminde yaşayan bu insanlar Allah'a şirk koşmakla mazeretli kabul edilmedi. Ve bu noktada iki hadis getirdik. i̇mam Müslim'in e, iman babında zikrettiği iki hadis. Birincisi İbn-i Cüd'an hadisi. Diğeri ise hangi hadis? E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anne ve babasının durumuna dair inne ebi ve ebakeh finnar hadisi. Şimdi arkadaşlar ben konuyla ilgili Şeyh Abu Muhammed el maktisinin değerlendirmelerini aktaracağım size. Bunun iki sebebi var. Birincisi gerçekten çok mükemmel değerlendirmelerde bulunmuş. Yani okunması ve idrak edilmesi uzun uzun okunması gereken bir bölüm ve üzerine düşünülmesi gereken bir bölüm. O yüzden ikincisi bugün bazı çeviriler Şeyh'in ne dediler? Büyük şirkte cehaleti mazeret kabul ediyor. Şeyh Abu Muhammed Büyük şirkte cehaleti mazaret kabul ediyor diyerek kendi fasit ve fasık inançlarına şeyh'ı ne yaptılar? Ortak etmeye çalıştılar. Ancak Şeyh Ebu Muhammed diyor ki açık olan şirk konusunda Allah hüccetini ikame etmiştir. Cahilin bu konuda mazereti asla kabul edilmez. Bakın bu okuduğum ifadeler şeyhin ifadeleri. Açık olan şirk konusunda Allah hüccetini ikame etmiştir. Cahilin bu konuda mazereti kabul edilmez. Çünkü onun bilgisizliği ve durumu ancak dinden ve kendisi için yaratılışçı olduğu en önemli şeyi öğrenmekten yüz çevirmesi sebebiyledir. Yani cehaletin sebebi yüz çevirmedir. Bu konudaki cehaleti kendisine hüccetin ikam edilmemiş olmasından dolayı değildir. Hani biraz önce dedim ya arkadaşlar size hakkı bulmadı İbnü Cüda'nın veya o dönemde cahiliyede yaşayıp müşrik olarak olanlar hakkı aramadılar. Şimdi de hakkı arayanlar. Mesela Zeyd bin Amr bin nufey. Ne yaptı o? Tevhidi kendi zamanında özel olarak gönderilmiş bir resul olmamasına rağmen gerçekleştirdi. Zeyf bin Amr bin Nufeyl ne yaptı? Tevhidi kendi zamanında bir resul gönderilmemesine rağmen gerçekleştirdi. Onun yaşadığı dönemde onun yaşadığı dönem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen kısa bir süre önceydi. O hangi dönemde yaşadı? Allah subhanahu ve taala'nın nitunzirqa kavmen ma unzir aabukum fehum gafilun. Eee babaları uyarılıp korkutulmamış ve bundan dolayı da gafil kalmış bir, kavm, bir kavmin içinde yaşadı. Buna rağmen Zeyd Efendimiz İbrahim'in dini üzere olan bir hanifti. Fıtratıyla tevhide ulaştı. O kavminin tağutlarından uzak durdu. Onlara ibadet etmekten, onlara yardımcı olmaktan kaçındı. Ve bu onun kurtulması için yetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun tek başına bir ümmet gibi dirileceğini bildirmiştir. Resulullah onu görmüştü. Ona putlara ayrılmış bir kurban bir kurban sunuldu. Bir sofraya oturuldu. O sofrada Putlara anılmış kurban vardı. Zeyd bunu yemekten kaçındı ve dedi ki ortak koştuklarınız için kestiklerinizden ben yemeyeceğim. O Kureyş'in Allah'a şirk koşmasını kınıyordu ve diyordu ki koyunu Allah yarattı. Ona gökyüzünden su indirdi. Yer üzerinde onun için bitki çıkardı. Sonra siz Allah'ın ismi dışında bir şeyle inkar etmek ve kendisi için kestiniz şeyi üceltmek için o kurbanı ne yaptınız? Kestiniz. İşte Zeyd bin Amr bin Tufeyle bir peygamber gelmemişti. Ama buna rağmen tevhidi öğrenmişti, onu gerçekleştirmişti ve kurtuluşa ermişti. Risalet hücceti olmadan bilinemeyecek ibadetler ve şeriatın ayrıntıları konusunda mazeret sahibiydi. Yani risalet hücceti gelir, rasul gelir, öğretir, sen öğrenirsin ve mükellef olursun. Şeriatın ayrıntılarıyla ilgili konularda kişi zaten mazeretlidir. Çünkü rasul gelmemiş, onu öğretmemiştir. İbni İshak'ın rivayetine ki bu sözler dediğim gibi Ebu Muhammed'in İbni İshak'ın rivayetinde geçtiği üzere ey Allah'ım eğer ki sana ibadetin hangisinin daha sevimli olduğunu bilseydim ben öyle ibadetlerdim. Ancak ben bunu bilmiyorum der sonra da yeryüzünde dilediği şekilde secd ederdi. Bu kişi ancak bir Resul'ün davetiyle bilinebilecek olan namaz, oruç ve buna benzer dinin diğer emirleri hakkında mazur kabul edilir. Yani namazı nasıl öğrenirsiniz arkadaşlar? Rasul size öğretir, öğrenmişsiniz değil mi? Zekatın farz olduğunu nereden öğrenirsiniz? Rasul size öğretir. Kişi ancak bu konularda mazeretlidir. Ancak bu konularda mazeretlidir. Onunla aynı dönemde yaşayan diğer insanlar ve bu insanlardan birisi olan Nebi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin babası da mazur görülmemişti. Çünkü bu insanlar tevhidi gerçekleştirmediler. şirk küfür ve putperestlik üzere öldüler. Bununla beraber Allah onlara bir uyarıcı da göndermemişti diyor Şeyh Ebu Muhammed. Ve devam ediyor. Bu mana üzerinde düşünülmesi gerekir. Cehaleti sebebiyle kişinin mazur kabul edilmesi, alimlerin üzerinde konuştukları ve günümüz alimlerinin üzerinde durdukları bir meseledir. Yani bunu alimler konuşmuştur. Cehaleti sebebiyle kişinin mazuretle kabul edilmesi günümüz alimler de üzerinde durmuştur. Bununla beraber mesele Konu ile alakalı bütün delilleri alıp bu delillerin tamamını aynı anda değerlendirmeden gerçekten gerçek manada kavranılamayacak bir konudur. Allah subhane ve teala tevhid, tevhid hakkında önümüze apaçık deliller koymuştur. Tevhid hakkında ne yapmıştır? Önümüze apaçık deliller koymuştur. Kim ki tevhidin aslını gerçekleştirmez ve onu bozup şirk üzere ölürse ahirette şüphesiz, cezalandırılacaktır. Bu görüşü birçok deli desteklemektedir ki bunlardan birisi de İmam Ahmed'in ve Müslim'in Enes'ten rivayet ettikleri şu hadistir. Allah Resulü: "Ben Necer kabilesine ait bir bağın yanından geçerken bir ses işitti ve bunun üzerine bu ne dedi? Cahiliye döneminde defnedilen bir adamın mezarıdır." dediler. Bak, nedir dedi? "Cahiliye döneminde defnedilen bir adamın mezarı." Şayet defnetmeseydiniz Allah'a dua eder Bana kabir azabından duyurduğunu, size de duyurmasını isterdim buyurdu. Bakın, adam kabrinde azap çekiyor. Kabrinde azap çekiyor. Daha sonra Şeyh Ebu Muhammed İbn Cüda'nın hadisini delil getiriyor. Daha sonra Şeyh Ebu Muhammed ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip, biraz önce benim okuduğum, benim babam nerededir diyen adamın hadisini delil getiriyor. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü neydi getiriyor? Ne zaman bir kâfirin kabrin yanından geçersen ona ateşi müjdele dedi. Bu cevaptan sonra Arabi Müslüman olup şöyle dedi. Allah Resulü bana bir yük yükledi. Ne zaman bir kâfirin kabrinin yanından geçersen ona ateşi müjdelemem, ee, müjdelemek ile emrolundum. Bakın bu hadiste bir Arabi geliyor arkadaşlar. Diyor ki babam sıla Rahim'de bulunurdu. Şöyle şöyle yapardı, böyle böyle yapardı diyerek uzun uzun anlatıyor. Babam nerededir diyor. Resulullah ateştedir diyor. Ateştedir diyor. Ve arkasından diyor ki ne zaman bir kafirin kabrini yanından geçersen ona ateşin müjdele. Bu cevaptan sonra Arabi Müslüman oluyor. Arabi Müslüman oluyor. Şimdi bu hadisleri delil getiren, bu hadisleri delil getiren... Abu Muhammed ne diyor bu hadistire dair? Bu hadistire dair Allah subhanehu ve teala tevhid hakkında önümüze apaçık bir şekilde deliller koymuştur. Kim tevhidin hastalini gerçekleştirmez ve onu bozup şirk üzere ölürse ahirette şüphesiz cezasını çekecektir diyor. Ve konuyla ilgili Şeyh Abu Muhammed bir de Tevbe suresi 31. ayetin tefsirinde geçen Adi bin Hatem'in kıssasını getiriyor. Hani? Adi bin Hatem diyor ya biz onlara ibadet etmiyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tevbe 31 okuyor. Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını rahiplerini bir de Merem oğlu Mesih'i ne yaptılar? Rabler edindiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu okuyunca Adi bin Hatem ne diyor? Diyor ki biz onlara ibadet etmiyorduk. Buna dair Şeyh Ebu Muhammed diyor ki onlar helal ve haram kılmada kanun koymada itaatin ibadet olduğunu bilmiyorlardı ibadet olduğunu bilmiyorlardı. Bununla beraber onlara itaat ediyorlardı. Ve Allah'ı bırakıp kendilerine bu helal ve haramları belirleyen Rabler edinliyorlardı. Onların bu konudaki cehaletleri asla kendileri için bir mazeret kabul edilmedi. Çünkü bu mesele Allah'ın insanları üzerine yaratmış olduğu fıtratı yok ediyor. Allah'ın üzerine yaratmış olduğu fıtratı yok ediyor. Yaratan rızık veren, alemleri biçimlendiren Allah, Allah Subhanehu ve Teala'dır. Ondan başka hiçbirisinin kanun koyma, emretme ve hükmetme yetkisi yoktur. Şüphesiz Allah, Allah, Allah Subhanehu ve Teala kendisinin ibadet, hüküm ve kanun koyma konusunda birleşmesini ve kendisi dışındakilere ibadetten kaçınmasını için peygamberler gönderdi ve kitaplar indirdi. Kitaplar indirdi. Allah'ın dinini bozan, bütün bu işleri yapmak, yani şirk koşmak, sadece Dinin İslam olduğunu iddia etmekle ile, etmek ile ilgi, e, gizlenebilir mi? Yani şimdi sen apaçık bir şekilde Allah'a şirk koşacaksın sonra da ben Müslümanım diyerek bu şirki gizleyeceksin. Bu mesele de diyor onlara hüccet ikame edilmedi denilecek kadar kapalı ve şüpheli, şüpheli midir? Bu mesele İnsanlara hüccet ikame edilmedi bu yüzden müşrik mazeretlidir. Diyecek kadar şüpheli midir? Ve Ebu Muhammed sözünü şöyle tamamlıyor. Allah'a yemin olsun ki mesele güneşin gündüz vaktinde en parlak anında açık olduğu kadar daha da açıktır. Yani güneşe bakın öyle bir gün düşünün ki gündüz sıcak yaz günü güneş en parlak haline çıkmış. İşte mesele bu kadar açıktır. Yani hangi mesele açıktır? Allah'a büyük şirk şirk koşan kimse Mutlak surette nedir? Müşrik olarak isimlendirilmiş ve onun bu cehaleti kendisinin müşrik olmasını iptal etmez diyoruz ve konumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Konuyu çok kısa çok kısa özetleyeyim inşallah. İkinci bölüm kitabımızın ikinci bölümün ikinci konusu şirkte cehaletin maziret olmadığıydı. Kim Allah'a şirk şirk koşarsa cehaleten de işlese bu kişi müşrikti. Bunun en büyük delili bunun en büyük delili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kavminin müşrik olarak isimlendirilmesiydi değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kavmi cahiliyede yaşamasına rağmen cehaletin hakim olduğu bir ortamda ve bir dönemde yaşamasına rağmen ne olarak isimlendirildi? Müşrik olarak isimlendirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelip de ya Resulullah eee Hazreti Ayşe diyor ya İbn-i cahiliyede yaşıyordu. Şöyle şöyle iyi fiillerde bulunurdu. Onun bir bu yaptıklarının faydası var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp da o cahiliyede yaşamıştı. Cahildi. Ee, bu bilmiyordu, bilmediği için de mazeretliydi demedik günümüz telefileri gibi. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? La yenf'u. O bunlardan hiçbir fayda görmeyecek dedi. Babasının durumunu soran bir adama adam üzülünce gel gel. Senin baban cahiliyede yaşadı. Bilmiyordu, cahildi. Ne dediğini bilmiyordu, ne yaptığını bilmiyordu. Zaten İlme ulaşması, kitaba ulaşması, bilgiye ulaşması da mümkün değildi. Cehaleten mazeretliydi demedi. Allah'tan ve Resulünden daha merhametli olmaya kalkışan bu insanlara bugün ne oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem karşısındaki adamın babasına hem de kendi babasına inne ebi ve ebake finnar diyor. inne ebi ve ebake finnar derken bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha mı merhametlisiniz siz? Ya da biz Bugün Allah'a apaçık bir şekilde şirk koşan insanlara önlerinde kitap, önlerinde sünnet, önlerinde İslam âlimlerinin kavilleri olduğu halde Allah'a apaçık bir şekilde şirk koşanları müşrik olarak isimlendirdiğimiz zaman bize ne diyorsunuz? Harici tekfirci diyorsunuz değil mi? Hadi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de harici tekfirci değil. Öyle bir resul ki, öyle bir resul ki kendilerine hiçbir kitap gelmemiş, bir resul gönderilmemiş. Yani bizzat Resulü görmemiş. Cahiliye döneminde yaşamış. Hiçbir bilginin ve hiçbir kaynağın olmadığı bir dönemde yaşamış. Kişileri müşrik olarak öldükleri için onların amelleri onlara hiçbir fayda sağlamaz dedi. Buyurun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de harici ve tekfirci olarak isimlendirin. Velhamdülillahi rabbil alamin.